شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين السلام والسلام على رسولنا محمد المعاله والصحبه الجماعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك علم لنا العلم سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم صدق الله العظيم. رب افتح بالخير واختم بالخير Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temin bil khayr. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli kardeşlerim hoş geldiniz. Bizleri tekrar bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah dersimize. Araf suresini, Enfal suresini bitirmek üzereyiz değerli kardeşlerim. Bildiğiniz gibi Enfal Suresi Bedir Savaşı ile alakalı bir sureydi. Ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı Allahu Teala bize. Gerçekten istifade edilmesi gereken bir sure. Sık sık okuyalım. O dönemin insanlarının nelere katlandığını, imanları gereği neler yaptıklarını, imanın çağa, zamana geleneğe göre olmadığını, teraziye konulmayacağını, o dönemin insanları neyle imanla mükellefse bu dönemin insanları da aynı imanla mükellef olduklarını anlamak zorundayız. Çünkü şöyle diyebilir: Ya o dönemin insanı, bu dönemin kültürü. Arkadaş o dönem cehennem vardı da bu dönem yok mu? O dönem kafir vardı da bu dönem kafir yok mu? O dönem müminlik Allah'ın emriydi de bu dönem Allah'ın emri değil mi? Şunu anlamak lazım. Tamam bazı Ayetler vardır, çağlara göre değerlendirilir. Ama şunu anlamak lazım, iman ve ibadet çağa göre değişmez. O dönemin Müslüman'ı hangi tavrı ortaya koymuşsa, bu dönemin Müslüman'ı da aynı tavrı ortaya koymak zorunda. Ya tabiri caizse o dönemin canının, mümininin canı can da bu dönemin müminin canı patlayacak mı? Ya da o dönemin canı değersiz de bu dönemin canı daha mı değerli? Ya Resulallah ya kusura bakma o dönemin insanların neyi vardı ki? Ya bir bilgisayarları bile yoktu. Artık bir laptopları bile yoktu. Bir tabletleri bile yoktu. Bir iphone'ları bile yoktu da ben bu zamanda iphone'umdan nasıl geçeceğim mi diyeceğiz? Dememiz gerekiyor. İman değişmez değerli kardeşlerim. Allah Resulü neye iman etmişse, Allah neye iman etmemizi gerekmişse, isterseniz uzaya çıkın. İsterseniz Ay'a yerleşin, isterseniz Satürn'e yerleşin. Velev ki teknoloji o kadar iyileşti, gelişti. Güneş'e yerleşmenin bir şeyi bulundu. Vallahi billahi orada da imanda mükellefiz. Vallahi billahi orada da namazla mükellefiz. Vallahi billahi orada da oruçla mükellefiz. Yani iman ve amel bir mümin için ayrılmaz bir şeydir, değişmez bir şeydir. Evet, okuyalım değerli kardeşlerim. Çünkü Bedir Savaşı bir fedakarlıklar savaşıydı. Bedir Savaşı ilklerin savaşıydı. Bedir Savaşı imanın ortaya konulduğu bir savaştı. Bedir Savaşı imkansızlıklarla dahi olsa Allah'ın emirlerine uymanın savaşıydı. Bedir Savaşı basit bir savaş değildi. Özetle yine söylüyorum Bedir Savaşı bir İman savaşıydı, iman savaşıydı değerli kardeşler. Evet, devam ediyoruz inşallah Bismillahirrahmanirrahim. İman ederek hicret edenler, evet, iman ederek hicret edenler, canlarıyla vamanlarıyla Allah yolunda cihat edenler, yani muhacirleri barındırıp muhacirler barındırıp yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. İman edip de hicret etmeyenler ise onlar hicret edinceye kadar aranızda hiçbir dostluk yoktur. Aranızda hiçbir velilik yoktur. Bunları açacağız. Eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse kendileriyle aranızda antlaşma bulunduğunuz topluluğun aleyhinde olmamak üzere onlara yardım etmelisiniz. Allah yaptıklarınızı görür. Şimdi Bedir'den önce bir hicret oldu. Biliyoruz nedir? Hicret nedir? Onun üzerinde duracağız inşallah biraz. İman ederek hicret edenler. Allahu Teala hemen imanla başladı gene. Çünkü imansız bir iş olmuyor. İman nedir? Allah'a hangi yolla gelmiş olursa olsun, Allah'tan hangi yola gelmiş olursa olsun, Peygamber Efendimize bildirilen. Yani gerek Cebrail Aleyhisselam vesilesiyle gerek uykuda olsun, gerekse Miraç'ta olsun. Hangi şekilde almışsa Peygamber Efendimiz Allah'tan aldırdığı şeyleri bize nasıl bildirmişse eksiksiz Noksansız günümüzde teraziye koymadan, çağla değerlendirmeden, felsefeye başvurmadan, akıl terazisine koymadan kabul etmektir. İman budur. Ya hocam aklıma uymuyorsa aklın imandan aşağıda olabilir arkadaş. Akıl terazi değildir imanda. Adam söylüyor görmediğim şeye iman etmem diyor. Akılla hareket ediyor. Ben seni görüyorum diyor. Sana dokunuyorum, seni hissediyorum, o halde varsın. Göster Allah'a, sana iman Akıl Allah hareket ediyor ya. İşte iman böyle değil. İman, Allah kendisinin inanmamızı emrettiği şey ne varsa, eksiksiz bir şekilde ona iman etmemiz gerekir. İman budur. Ne olursa olsun. Bunu da kitaplarda geçiyor, tekrar etmemize gerek yok değerli kardeşlerim. İşte bu şekilde iman edenler. Hicret edenler, imanlı bir şekilde hicret edenler. Hicret meşhur bir olaydır değil mi? Sahabi Mekke'den çıktı, Medine'ye gitti, Habeşistan'a gitti. Niye gitti ama? Bunun üzerinde duracağız değerli kardeşlerim. İşte hicret edenler. Hicreti bir defa niye etti Müslümanlar? Durup dururken mi ettiler? Onlara baktığımız zaman o dönemin Müslümanlarına adi birer insan değillerdi. Haşa. Hırsız değillerdi. Zina etmiyorlardı. Ahlakları iyiydi. Çalmıyorlardı, çırpmıyorlardı. İyi insanlardı. Bir kelime söylediler. Allah Resulü geldi sallallahu aleyhi ve sellem onlara. Dedi ki, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyeceksiniz. Onlar da dediler. Ya, basit bir kelime değil mi? <gülüyor> La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Çok basit bir kelime görünüşte ama öyle değil değerli kardeşlerim. Bu kelime öyle bir kelimedir ki gerçekten La İlahe İllallah üstüne de Muhammeden Resulullah'ı ekleyerek söylemek. Öyle bir kelime ki söyleyen için de büyük bir olay onu dinleyen müşrik için de büyük bir olay. Sahabiler La ilahe illallah muhammed Muhammeden Resulullah dedikleri için hicret ettiler değerli kardeşlerim. Çok basit bir kelime. Niye? Sözü söyleyen Mümin dedi ki La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Hatırlarsınız meşhurdur Ebu Talip'in Vefatına yakın müşrikler son kez geliyorlar ya Peygamber Efendimizin yanına Ya Ebu Talip sen ölüp gideceksin bari ölmeden Gitmeden yenin aramızı tekrar et Düzelt aramızı yap biliyorsun aramız bozuk Geliyor Peygamber Efendimizin yanına Ya Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem bak işte bunlar geldiler Ayağına kadar geldiler Ya aranızı yapayım diyorlar Olur amca Derdin ne oğlum, son kez söyle Ben onları bir kelimeye çağırıyorum Basit ne? La ilahe illallah desinler diyor. Hemen varıyor yanına. Ne oldu ya Ebu, Ta, Ebu Talip? Ya diyor yeğenim sizi bir kelimeye çağırıyor. Onu söyleseniz artık size karışmayacak. Neymiş o diyor? La ilahe illallah. Sen ne saçmalıyorsun dediler. Vallahi biz bu kelimeyi söylemeyiz. Allah Allah ne alakası var ya? La ilahe illallah deseler peygamber artık uğraşmayacak onlar. Onlar da biliyorlar kelimenin ne manaya geldiğini. Onlar da biliyorlar bu kelimeyi söylemek demek bir inkilaptır, Bir değişikliktir, bir devrimdir, bir hayattır. Sahabi için böyle olmadı mı? Kaç tane çocuğunu diri diri gömen sahabi La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedi bir karıncayı ezemez oldu. Onlarca insanı katleden insan geldi Allah Resulün yanına La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedi bir kuzuyu okşar gibi artık otur okşa sahabi tabiri caizse. Hırsız olan bir sahabi geliyor Allah Resulü'nün yanına. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor adam oluyor. Her gün zina eden bir adam, üvey annesiyle bile zina eden bir sahabi geliyor. iman ediyor. La ilahe illallah diyor Muhammeden Resulullah diyor. Ondan iffetli insan olmuyor belki o dönemde Allah Resulü haricinde. Ya basit bir kelime değilmiş işte bu. La ilahe illallah demek değerli kardeşlerim bir inkilaptır, bir devrimdir, bir hicrettir. Hicret zaten değerli kardeşlerim sadece bir yerden bir yere göçmek demek değildir. Bizler de la ilahe illallah diyorsak bakalım bu şartlara uyuyor muyuz? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedik elhamdülillah. Allah bize bu kelimeyi gerçek manasıyla öğretti, uygulamayı da nasip etsin. Bakalım hayatımıza ne gibi değişiklikler yapmışız? İçkiden uzakta mıyız? Elhamdülillah. Zinadan uzakta mıyız? Elhamdülillah. Zinanın her türlüsünden uzakta mıyız? Elhamdülillah. Hicret eden Sahabi'ye baktığınız zaman adi bir hırsız değildi. Adam çalmıyordu, zina etmiyordu, kimseyi öldürmüyordu, vazgeçmişti. O dönemin hayat tarzına bir bakalım içki içmeyen adam saymıyorlardı değil mi? Zina etmek gündelik hareketlerden biriydi. Güçsüzün malını almak neydi? Övünç kaynağıydı. Bu yüzden hıl fıl, fıl kurulmadı mı? Faziletliler Meclisi. Bir gün tüccarın biri Mekke'ye geliyor. Karısı çok güzel. Me Mekkeli biri karısını kaçırıyor malını talan ediyor. Adam kime başvurduysa sorun yok. En çok diyor ki çık diyor şu dağa çık bağır haykır yardım iste. E çıkıyor, yardım istiyor. Yok mu diyor bana yardım edecek olan? E Mekkeli büyüklerin gururuna dokunuyor bu dönem. İşte bir meclis kuruyorlar. Hıl fıl diye, faziletler meclisi diye. Malı talan edilenin malını kurtarıyorlar. Karısı kaçıranın karısını kurtarıyorlar vesaire. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya peygamberliği sırasında. Ben diyor gençlik döneminde o meclise üyeydim. Vallahi diyor şu anda böyle bir şey kurulsa yine ona üye olurum. İslam dini öyle bir din ki değerli kardeşlerim hayatın tamamını reddetmiyor. Güzel olan her şeyi alıyor. Zaten bir hadis vardır. İyi olan her şey İslam'ın özündendir. Yani bunu Hristiyan yapıyor diye ben yapmayayım mı? İyi bir hareketse, günah değilse, haram değilse. Bir Yahudi yapıyor diye ben red mi edeyim bu hareketi? Değil. İslam alıyor. Güzel olan her şey İslam kendi bünyesinde barındırıyor. İyi olan, güzel olan her şey İslam'ın şiarındandır zaten. Evet. İşte böyle. Öyle bir toplum düşünün. Adam üvey annesiyle evleniyor. Üvey annesi adama miras yoluyla kalıyor. Kadınlar deseniz zaten değerleri yok. Sokakta bes gezen köpek ondan daha değerliydi. İnanın. Hele hele bir kadın kocası ölünce kaç ay ya da kaç yıl dışarı çıkamıyor. Evin en köşesine gidiyor. Yırtık pırtık elbiseler yiyor. Saçını başını dağıtıyor. Tezek alıyor. Yüzüne sürüyor. Pis kokulu ölüm, Yas tutuyor ya. Ondan sonra çıkıyor. Zaten miras deseniz zerre kadar payı yok. Kendi mirası olarak kalıyor. Böyle bir toplumda Allah Resulü geliyor, bir kelimeye çağırıyor insanları. Ama bu kelime öyle bir kelime ki açıldıkça açılıyor. Büyüdükçe büyüyor. Genişledikçe genişliyor. İşte sahabi, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerek imanını hayata döktü değerli kardeşlerim. Allah bizden böyle bir iman istiyor değerli kardeşlerim. Kuru bir iman geçerli değildir Allah'ın katında. Dedi ki iman nedir? Allah'ın emrettiği, bildirdiği her şeye şeksiz, şüphesiz kalben iman etmek, dille tasdik etmek. Kur'an-ı Kerim'deki bütün emirler imandandır. Bütün yasakları kabul etmek de imandandır. En büyüğünden en küçüğüne kadar. Ya biri diyemez arkadaş zina helaldir bu zamanda. Biri diyemez faiz helaldir bu zamanda. Biri diyemez içki haram, haram değildir bu zamanda. Çünkü hepsi Kur'an-ı Kerim'de sabit midir? Sabittir. İşte biz bakalım ya imanın hangi boyutundayız? Neresindeyiz vesaire. Müşrikler açısından da büyük bir kelime dedik. Niye? Çünkü bu kelimeyi söyleyen insan bir darbe vuruyor bir hayata değil mi? Müşriklerin hayatı değişecek. Ya adamın kazancı içkiden, adamın kazancı zinadan, adamın kazancı talandan, adamın kazancı savaştan, adamın kazancı faizden. Faiz öyle bir şey ki, ya bir altın alıyorsun, öde öde ömür boyu ödeyemiyorsun o altını. Allah bunu kaldırmıştır. Faizle iştigal edenler Allah ve Resulüne savaş açmıştır demiyor mu ayeti kerime? Diyor. Diyor. Ha yapıyorsun bari haramlığını kabul ederek yap. O boyutta kal en azından. O boyutta kalalım en azından. Ben de dahil olmak üzere. İşte bunu uygulamamaktır. Bu yüzden Ebu Cehil o kelimeye gelmedi değerli kardeşlerim. Ebu Cehil biliyor saltanatı yıkılacak. Bizim şeyhler de biliyorlar saltanatı yıkılacaklar. Neden? Çünkü gerçek manada bu kelimeyi uygulasak elhamdülillah... Yüzde yüz uygulamasak da yüzde onlarda da geçsek en azından bize takındıkları tavır ortada değil mi? Bir de hepsini uygulasak Allah bilir ne yapacaklar bize ya. İşte değerli kardeşlerim bu kelimeyi yaşamak için ashab, imanını hayata dökebilmek için çünkü artık yaşayamaz oldular. Doğru dürüst, namaz kılamaz oldular, oruç tutamaz oldular. Bu yüzden ne yaptılar? En başta müşrikler, Müslümanlara dikkat ederseniz fazla bir ses çıkarmadılar. Ya bir iki insan ya ne olacak? Şimdi söylüyorlar, yetemin zırvaları diyorlardı, haşa. E baktılar yetimin zırvaları ama Mekke'nin büyükleri yönelmeye başladı. Sayı birken iki, ikiyken on, onken kırk, ya şu şu sayılara yükseldi. Ne oldu? Baskılar başladı. Köse köşede bucakta kıstırmalar başladı işkenceler başladı gücü yetenlere. Habba bin eredlere, Bilal Habeşilere, Ammar bin Yasid'lilere. O kadar zulüm, o kadar işkence ettiler ki artık dayanamaz oldular. Ya Resulullah bize bir çıkarıyor, göster dediler. Vallahi billahi hiçbir malı mülkü elden gidiyor diye ağlamadı. Allah'a kul olamadıkları için, adam gibi ibadet edemedikleri için tabiri caizse Allah Resulüne şikayet etmeye başladılar. Yoksa işkenceler umurlarında değil. Zaten şehitliğin ödülünü biliyorlar. Sabrın önemini biliyor ashab. Dertleri ya Resulullah biz adam ibadet edemiyoruz. Tebliğ ettiğin şekilde yaşayamıyoruz. Size dedi Habeşistan'a gönderiyorum. Orada adil bir kral var. Siz orada iyi davranacak. Biliyorsunuz ilk hicret oraya başladı. İki kere oraya gidildi. Ama onunla yetinmedi müşrikler. Kalanlara, gidemeyenlere baskıyı zulmü arttırdılar. O kadar ki tüm Müslümanları Şübe Ebu Talip'te, Ebu Talip mahallesinde kıstırdılar biliyorsunuz, hapsettiler. Üç yıl kadar bir bilse dönemi yaşandı, bir zulüm dönemi yaşandı. Müslümanlarla alışveriş, Müslümanlarla ticaret, kız alıp verme ne oldu? Yasaklandı. Ama sizce o dönem tebliğ azaldı mı? Vallahi billahi Müslümanların sayısı arttı. Delil ne? Allah Resulü tayyife gitmedi mi? Adlas Müslüman olmadı mı? Az da olsa orada bir kişi. Mekkel Medine'den bir heyet gelmedi mi? Birinci Hakk'a biatını gerçekleşmediler mi? Gerçekleştirmediler mi? Üç, dört kişi. Bir sene sonra siz gidin, düşünün, gelin demedi mi Allah Resulü? Bir sene sonra Mek Medine'den heyet 70 kişiyle gelmedi mi en az? Hepsi iman etmediler mi? Müslümanları başta Allah Resulü ile birlikte davet etmediler mi Medine'ye? Müslümanların sayısı arttı. Yani hiç kimse demesin zulüm döneminde, baskı döneminde aman şöyle olacak aman. Hayır Allah'ın nurunu kimse söndüremez. Yeter ki duruşumuz adam gibi olsun. Yeter ki şahsiyetimiz adam gibi olsun. Yeter ki imanımızı hayatımıza dökelim değerli kardeşlerim. Allah'ın bizden istediği bu ya. İmanın hayata dökülmesi ya başka bir şey değil ya. Ya bu nefis zalimdir. Bu nefis insanı her zaman kötülüğe emreder. Allah söylüyor. Söylemiyorum aşkın hocam. Söylüyor. O halde Allah söylüyorsa niçin hala nefsimizin peşinde koşuyoruz? Onu ıslah çabasına gitmiyoruz. Ben de dahil olmak üzere Allah cümlemizi ıslah etsin. İşte nefis böyle bir şey değerli kardeşlerim. Sahabide nefis yok muydu? Vallahi vardı. Ama ashab Nedense bizim varamadığımız bir şey imanın lezzetine varmış arkadaşlar Nasıl oluyor ya o Nasıl oluyor imanın lezzetine varmak Ya acaba hakiki iman nasıl bir şey O lezzet nasıl bir şey Allah cümlemize nasip etsin İman ya iman Üzerine çölde taşlar konulurken bile aheteha ah, demek. O iman nasıl bir iman ya? Acaba bize yapsalar ne deriz? Ya en ufak bir şeyde sakalımızı kesiyoruz iş yerinde ya. En ufak bir şekilde namazımızdan kaytarıyoruz. En ufak bir şeyde başımızı çıkarıyoruz örtümüzü. En ufak bir dürtmeden maaş gidecek ya. En ufak bir imtihanda mal mül gitti isyana şuraya buraya başlıyoruz. Ya ashabta yok muydu o nefis? Sümele Hatun bacaklarından ayrılırken nefsi yok muydu? Habba bin ered, sırtı yakılırken amcası tarafından Hangi ashabdı? Yine habba bin Eret Allah-u yanılmıyorsam Amcası yine sarıyordu hasırlara Hasırı yakıyordu Bağlıyordu sahabiyi Hasıra sarmış kaçamıyor Önüne de yeşil odun yakıyordu Sırf dumandan işkence yapıyordu Eski dinine dönsün diye Evet Allah razı olsun Habba bin Eret yani allah Alim sırtında Abdest alıyor, utanıyor, arkası düşüyor, sırtı gözüküyor. Sahabi diyor, vallahi bu yumruğum o yaranın içine giriyordu diyor. Gördüğü işkencelerden. Onda nefis yok muydu da kıvırmadı bizim gibi ya? Onlara yaptıran ne? Ne biliyor musunuz? Allah diyorsa doğrudur diyorlar. Allah doğruyu söyler diyorlar. Başka bir şey değil onlara yaptıran. Evet, dedik ya, işte bu Mekke'nin düzenini bozdu bu zatlar. Suçlu değillerdi, zinacı değillerdi, eşkıya değillerdi. Hicret ettiler. İlk hicretleri dediğimiz gibi nereye yaptılar? Habeşistan'a. <gülüyor> Acaba bizler bırakın coğrafyamızı terk etmeyi. Nefsimizden bile hicret edemiyoruz ya. Nefsimizden bile hicret edemiyoruz. Ya bir kola haram mı helam mı? Çok kişi haram diyor birçok kişi de helal diyor. Ya onu bile acaba içelim mi içmeyelim mi? İçelim mi içmeyelim mi tartışmasına giriyoruz ya. Ha helaldir belki haram değildir. Bir soru ama şüpheli mi diyor Örne? Onu bile acaba içelim mi içmeyelim mi tartışmasına giriyoruz. Ya onu bırakın. Başka yere nasıl gideceğiz? Allah cümlemizi ıslah etsin. Evet. İşte Mekkeliler müminlerin yaşam tarzları çıkarlarıyla çeliştiği için onlara işkenceler yaptılar. En son Allah onlara hicret emrini verdi. Peygamber Efendimiz'e on Mekke yolunu gösterdi. İlk gitti. Birçok yere gittiler. En son Peygamber Efendimiz de gitti biliyoruz. İşte bu bir de değerli kardeşlerim. Hicret neden hicret? Hicret iman yolculuğudur. Hicret dedi ki ya, imanın yaşanta, yaşana, yaşama dönüşmesidir değerli kardeşlerim. Nasıl bir şey acaba? Nasıl bir şey acaba? İnanın ekonomik sebeple hiçbiri hicret etmedi. Hiçbiri acaba burada malımı mülkümü talan ettiler de orada daha çok zengin olurum derdiyle hicret etmedi. Süheyl-i Rumi Hazretleri'ni hepimiz tanırız. İşte hicret ediyor. Çıkacak Mekke'nin dışına. Yükte hafif bahada ağır ne varsa yanında götürüyor ama Mekkeliler onu durduruyorlar. Başlıyorlar ok atmaya. Süheyl Hazretleri de biliyorsunuz çok iyi okçudur. En son bir kayanın arkasına duruyor. Bakın diyor okluğumda şu kadar ok var. Siz de biliyorsunuz bu Mekke'de benim benim kadar usta bir okçuda yoktur. Okların bir tane kadar her birinizi düşürürüm diyor. Sonra bana ne yaparsanız yapın diyor. Hiç umurumda değil. Onlar da diyorlar ki ya sen diyor buraya gelirken çulsuz biriydin, fakir biriydin. Çok zengin olarak aramızdan ayrılıyorsun. Öyle mi diyorsunuz diyor? Tamam ben diyorum malımı, mülkümü, her şeyimi size bırakıyorum. Tamam diyorlar bırak. Malını, mülkü, yanında götürdüğü altınları, paraları, gümüşleri de bırakıyor, gidiyor. Bu zatı hicret ettiren nedir? iman Zaten Rum diyarlarından, yeşil topraklardan, pınarlardan, otlarda, ağaç gölgelerinden onu ayıran nedir? İman aşkı, iman arayışıdır. Ta Arabistan'ın ortasına götüren şey nedir? İman arayışı derdi Süheyli Rumi Hazretleri. Basit bir iman değil. Yani günümüzde bazı beyinsizler çıkıp diyorlar ya. O da insanda ben ulan sen insan değilsin onun yanında ya. Onun toprağı, onun to bastığı toprağa kurban ol. Beyinsiz. Sen kimsin ki sahabinin ayağın, ayarında olacaksın ya? Bedir savaşında çıkıyor ashab diyor ki hani imandan göçüş diyoruz ya hicrete. Şu şey, imana göçüş diyoruz ya. Yorulmuş. Cihat ede ede. Taşın kenarında durmuş hurma yiyor. Hep ismini unutuyorum. Bilen var mı sahabenin ismini? Önemli değil. Ya Resulullah diyor, ben şimdi burada şehit olursam nedir? Allah'ın vaadi nedir? Cennettir. Ha diyor, o mı bunlarla diyor. Evet. Gidiyor Şehit oluyor. İşte iman değerli kardeşlerim. Ha onun iman ettiği e, e, imanıyla benim imanım arasındaki fark ney? O da aynı şeyi duydu. Ben de aynı şeyi duydum. Belki benim Resulullah'tan duyduğum hadisler onun duyduğunun 20-30 katı yüz katıdır. Doğru değil mi? Belki benim okuduğum kitaplar onun okuduğu kitapların bin katıdır. Doğru değil mi? Hadi ilim diyoruz ya. Vallahi ilim değil, ilim değil. Mesele ilim değil, teslimiyet değerli kardeşlerim. Ashab'a onu yaptıran teslimiyetti. Ya biz nefsimizden geçemiyoruz, karadan, kızdan, maldan, mülkten geçemiyoruz. Neye yöneliyoruz değerli kardeşlerim? İşte hicreti yapanlar değerli kardeşlerim, imanında samimi olanlar, inandığı şeylerin doğru olduğuna kalben mutmain olanları değerli kardeşlerim. Hani hatırlarsınız ya meşhur bir hadisi şeriftir. Allah Resulü buyuruyor ya, Buhari'de geçiyor Allahu Alem. Eşkıyanın adamın biri 99 kişiyi öldürmüş. Pişman olmuş öldürdüğüne. Yani diyor ya ben tevbe edeceğim. Acaba günahım affolur mu? Tevbem kabul olur mu? Ya diyorlar ki bana bu bölgenin en büyük alemini gösterin. Bir rahibin yanına götürüyorlar. Derdin ne diyor? Ben diyor 99 kişiyi öldürdüm. Allah beni affeder mi? Ben tevbe etsem günahlarım kabul olur mu? Olmaz diyor. Sinirleniyor. Gidiyor onu da öldürüyor. Ha diyor 99 hayır. 100. Sinirleniyor öldürüyor. Sonraya ne diyor. Bana buranın en büyük alemini gösterin. Başka birinin yanına götürüyorlar. Ne diyor? Ben 100 kişiyi öldürdüm. Allah, tevbe etsem Allah beni kabul eder mi? Eder diyor. Ama diyor bir şart, bir şey sana bir şey daha önereceğim. Ne? Bulunduğun bölgeyi terk et. Nedir? Hicret et. Evet. Bulunduğun yer hep kötülerle doludur. Sen orada kalsan, 99 kişiyi öldürsen, 100 kişiyi öldürsen, belki seni teşvüye gelecekler, bine kadar öldüreceksin. İyi, falan bölgeye git, falan köye git, orada hep iyiler var. Yine meşhurdur ya oraya giderken vefat ediyor. İşte melekler geliyor götürecekler. Kimi diyor ya bu adam daha diyor iyilere karışmadı. Kimileri diyor ya az önce tövbe etti ya melekler ikiye bölünüyor. Allah-u Teala insan kılığında bir melek gönderiyor. Onu hakim tayin ediyorlar. Ölçün diyor hangi tarafa yakınsa o tarafa aittir. Ölçüyorlar iyilere daha yakınken tamam diyor cennete götürüyorlar. Hatta bir rivayete göre ne oluyor? Aslında yolu karşı tarafıymış da melekler yani kısaltıyor Allah-u Teala hikmetiyle. Evet. Ama mesele şu o zat yani bir hicrette bulunmadı mı? Ya bunu da biz yapmalıyız değerli kardeş. Şimdi açıkça söyleyelim biz buradan başka yerlere gidemeyiz. Nefsimiz ağır geliyor. Ha gidemiyorsak bari hareketlerimizde hicret yapalım. Yaşantımızda bir hicret olsun değerli kardeşlerim. Yaşantımızda bir hicret olsun. Allah Resulü nasıl yaşamışsa, habis bir dost bir post geç onları da. En azından helal yiyelim, helal kazanalım, iyiyi anlatalım. Kur'an'a ve sünnete uygun birer baba olalım. Kur'an'a ve sünnete uygun birer eş olalım, birer patron olalım, birer çalışan olalım. Bizim hicretimiz budur değerli kardeşlerim. Başka bir şekilde değil. Bizim hicretimiz budur. Evet. Sonra allah Teala ne diyor değerli kardeşlerim? Rabbim bizi gerçek manada kendisine hicret eden kullarından eylesin. İşte iman ederek hicret edenler canlarıyla ve mallarıyla Allah yolunda cihat edenler. Barındırıp yardım edenler işte onlar birbirlerinin dostlarıdır. Tamam. Medine'ye bir hicret oldu. Ama basit bir hicret değil. Hicret zaten büyük bir olayken Medine'li ensarın da olayı büyük bir olay. Basit bir olay değil. Hemen Ashab yerleştirdi ensarı. Sonra allah Teala ne yaptı? Topladı insanları. Birbirleriyle kardeş etti. Değil mi? Birbirleriyle kardeş etti. Meşhurdur. Kardeşler ne yaptı? Mallarını paylaştılar, evlerini paylaştılar. Hani her zaman örnek veriyoruz ya, Abdurrahman bin Avf Sa'd bin Rabi'nin evine gidiyor. Gel diyor kardeşim, bak diyor, benim malım bu kadar, yarısı senin, benim evim bu, yarısı senin, iki tane karın var, seç birini boşayacağım, sen ol. Ya bunu hangimiz yapabiliriz ya? Hangimiz yapabiliriz değerli kardeşlerim? Şimdi hicret etmek ayrı bir şey zaten, bir de hicret edene yardım ayrı bir şey. Ne diyor Abdurrahman bin Avf? Sen bana sadece pazarın yolunu göster. Gidiyor. Mal alıyor, mal satıyor, mal alıyor, mal satıyor. O kadar zengin oluyor ki. Ne diyor Abdurrahman bin Avf? Ya diyor arkadaş diyor. Ben diyor hangi taşı kaldırsam altın, altından altın ve gümüş çıkacak sanıyordum. Ya diyor. O kadar zengin oluyor Allah'ın izniyle. Bir gün Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor. Allah Resulü sen ne kokuyorsun diyor ya. Valla ya Resulullah diyor. Ben diyor zaferan kokuyorum. Evlendim de diyor. Karına diyor mihir ne verdin? Yani bir hurma çekirdeği kadar altın verdin. Sen diyor az bir koyun dahi olsa diyor, bir düğün yemeği yap diyor. Subhanallah. Yani ashab gidiyor. Hurmalar ikiye bölüyor topladığı hurmayı. Birini çok yapıyor, birini az yapıyor. Az yaptığının üzerine de odun koyuyor. Hurma dallarıyla örtüyor, çok gözüksün. Çünkü biliyor, ashaba diyecek ki seç birini al. Ashab da diyecek ki ya ben zaten misafirim Gelmişim malına mülküne ortak olmuşum Çoğunu almam zaten ayıp Kendi zihniyle az olanı götürdüğünü sanıyor Halbuki Ensar az olanı alıyor Çok olanı kardeşine veriyor Ya biz ne yapıyoruz Kime yardım ediyoruz İnşallah hicrettedirler Suriye'den gelen kardeşlerimiz Yardım edelim Ediyoruz nasıl ediyoruz ya Nasıl ediyoruz Allah için Eskileri püsküleri yamalıları yırtıkları pırtıkları Hep göndererek ediyoruz değil mi Allah için bir gün yeni bir şalak verecek. Ben de dahil olmak üzere. Ha? Aynı şey önce ey nefsim diyorum. Şimdi kapımızdaki ilk hicret eden bunlar. Gerçekten bir zulümden kaçmışlar. Allah yardımcılar olsun kolay değil. Birbirine mirasçı oldu ashab. Değerli kardeşlerim. Birbirlerine miras bırakır oldular. Subhanallah. İslam kardeşliği, karın kardeşliğinden daha değerlidir, değerli kardeşlerim. Ayet söylüyor zaten, ne diyor? Ancak bunlar birbirlerinin kardeşidirler. Ya biz ne yapıyoruz ya? Tüh, bir lira geldi, Ulan 25 kuruş olacaktı, neredeydi ya? Aha buldum, sağol kardeş. Diyoruz, değil mi? Ya bir lirayı ver, bir lirayı. Hadi kağıtlardan vazgeçtik, barışan, kırşıngurlardan bir lirayı ver ya. 25 kuruşu arama Barbaros'un dediği gibi 5 kuruşu 10 kuruşu yok? Elimizi atıyoruz. Gelen para büyük para diyoruz ya. Ensar böyle bir ensardı. Kıyamete kadar övülüyor. Muhacir daha değerlidir değerli kardeşim Tam yardım etmek ayrıdır da muhacirlik zaten tartışılmaz. Ama bir düşün onlarda da yardım etme var, kucak açma var. İşte bunlar Kur'an hayatta olduğu müddetçe kıyamete kadar anılacak şahıslardır. Ensar ve muhacir. Niye? Çünkü imanlarını hayata döktüler değerli kardeşlerim. Rabbim cümlemize nasip etsin. Evet. İşte bunlar birbirlerinin dostlarıdır. İman edip de hicret etmeyenler ise... Şimdi o dönemde bir grup daha Müslüman vardı. İman etmiş ama hicret etmemiş. Ya da edememiş. Belki defsinden dolayı etmemiştir. Ya malımı mülkümü bırakıp nereye gideceğim demiştir. Ya da belki gücü yoktur, fakirdir, köledir. Kaçamamıştır, gidememiştir. Yol bulamamıştır. Ne diyor? Ee, onlar da hicret edinceye kadar aranızda hiçbir dostluk yoktur. Şimdi yanlış anlamamıştım. Bu dostluk, arkadaşlık, sevgi babında değil ha. Yani birbirinizin velisi değilsiniz. Sen onlardan sorumlu değilsin. Ya şimdi o orada kaldı. Acaba ben ona yardım etsin. Sen ona diyor, yardım etmekle mükellef değilsin Allah-u Teala diyor. Ama hicret etmişse, canını tırnağına takıp kaçmışsa, mücadele etmişse, Allah için bir hayat sürme derdine düşmüşse, bu yüzden yanına gelmişse yardım etmekle mükellefsin diyor. Ama etmemiş, yerinde kalmış, kaçmamış, etmemiş. Belki nefsi, belki... Maddi sebeplerden dolayı hicret edememişsin. Sen diyor ona yardım etmekle sorumlu değilsin. Sizin aslında öyle bir velayet yok. Öyle bir dostluk yok. Şimdi bu ayetin bu kısmını nazil olunca hicret etmeyenler korkmuşlar. Hani Allah-u Teala diyor ki kafirlerle aramızda bir dostluk yok. Ya acaba biz hicret etmedik. Durumumuz aynı mı kafirlerle? Korkmuş ashab. Ya korkulacak bir durum gerçekten. Allah-u Teala hemen devamında buyuruyor. <gülüyor> eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, kendilerinin de aranızda antlaşma bulundu, bulunan toplum, topluluğun aleyhinde olmamak üzere onlara yardım etmelisiniz. Ha, siz durup dururken yardım et, etmekle mükellef değilsiniz ama verir ki yardım istediler, gücünüz yetiyorsa yardım edin diyor allah Teala. Ama eğer bulundukları toplum Yahudi, Hristiyan ya da müşrik dahi olsa siz onlara antlaşma yapmışsanız, Antlaşmayı bozmayacaksınız müşriklerle. Bu örneği biz nerede gördük? Medine'de görmedik mi? Ebu Cendel Medine'den Medine'ye hicret ettiği zaman kaçtığı zaman amcası ve o zaman Peygamber Efendimiz bir antlaşma imzalamamışlar mıydı müşriklerle? Hudeybiye barış antlaşması. Babası efendim? efendim? Babasıyla amcası. E Babasıyla amcası gelip alıyorlar. <gülüyor> Sen diyor işte işte antlaşmanın ilk şey de antlaşma. İmzalanmış daha tabiri caizse mühür daha mürekkebe kurumamış antlaşmanın. Daha taze. Hadi diyor uygula. Peygamber Efendimiz diyor ki ya diyor daha yeni yaptık antlaşmayı. Bundan sonra hükümler geçerli olsun. Yok diyor sen bunu uygulamasan bu antlaşma geçersizdir. Ya Resulah diyor beni göndersem bana işkence edecekler. Vallahi diyor antlaşmayı imzaladık. Allah'ın izni olmadan da bu antlaşmayı bozamayız. İlk bozan biz olamayız. Sabret ya bu cender. Allah sana bir çıkış yolu gösterecek. Çıkarıyor da Allah'ın izniyle. Kaçıyor. Sonra gidiyor bir seriye kuruyor. Yani bir ordu kuruyor. Bir müfreze kuruyor. Mekke'nin kervanlarını vuruyor. Bu sefer Mekke kendileri gelip ne diyorlar? Bu maddeyi kaldıralım ya Muhammed diyorlar. Sen hicret edenleri bize geri verme diyor. Çünkü antlaşmaya göre müşriklerden biri Peygamber Efendimiz'e gelip sığınırsa Peygamber Efendimiz onu geri verecek. E bu cendereli bu yüzden verdi. İşte bu maddeden gerek. Bu ayet gereği değerli kardeşler. Eğer onlarla bir antlaşma imzalamışsanız diyor, bozmayın. Neden? Çünkü Müslüman Müslüman durup dururken antlaşmayı bozmayandır. Burada bize bir ders var değerli kardeşlerim. Yapılan antlaşmaları uygulayın. Sözlerinize durun diyor. Evet. Allah yaptıklarınızı elbette ki görür değerli kardeşlerim. Evet şüphesiz Allah yaptıklarımızı görür allah Teala devam ediyor değerli kardeşlerim. 73. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kafirler de birbirlerin dostu, dostudurlar. Eğer siz de birbirinizin, birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur. Bu ayet şu anda günümüzde Orta Doğu'da tecelli eden bir ayet-i kerime değil mi? Kafirler gerçekten birbirlerinin dostudurlar. Kafirlerin dostlukları inanç dostluğu değil inanın. Maddi dostluktur. Çıkar dostluğudur. Bugün siz de biliyorsunuz Yahudi Hristiyan'ı sevmez. Sever mi? Sevdim. Sevmez. Neden? Çünkü inançlarına göre Hazreti İsa doğru bir adam değildir Hristiyan Yahudilere göre. Hristiyanlar Yahudileri severler. İnançları gereği Yahudiler doğru dindedir. Yahudilere göre. Hristiyanlara göre. Hani eski ahit yeni ahit kitaplarına inanırlar ya Hristiyanlar Tevrat'ı kabul ederler. Ama Yahudiler İncil'i kabul etmez. Ama aralarındaki birlik nedir? Maddi bir birlikteliktir. Yahudilerle Hristiyanların birliği günümüzde olduğu gibi. Eğer siz birbirinize dost olmazsanız bugün olduğu gibi dünyadaki Müslümanların durumu değerli kardeşlerim yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur aynı günümüzdeki gibi. Fazla uzağa gitmeyelim. Türkiye'den başlayak Ya Türkiye'de kaç cemaat var? Yüzlerce cemaat var. Hangi cemaat birbirini doğru destekliyor? Hiçbiri. Hiçbir. Hiçbir. Bütün cemaatlerde biz de dahil olmak üzere ilahi Kelimatullah için çıktığımızı söylemiyor muyuz? Allah için mücadele ediyoruz, Allah için eğitim alıyoruz, Allah için bir yaşam sürdüğümüzü iddia ediyoruz değil mi? Bütün cemaatlerde böyle. Niye birbirimizi sevmiyoruz? Çünkü biz ayette belirtildiği gibi dost olarak kabul etmiyoruz birbirimizi. Ya bir, bir A cemaati bile kendi içerisinde 6-7 parçaya bölünmüş. Nur cemaati örneği. Yazıcısı var, okuyucusu var, meşvereti var, asyacısı var, zehracısı var. Bilmediğim daha var mı? 6 tane saydım. Efendim? Belki biz bilmiyoruz. 6 tane. Doğru yoldur nurculuk. Yanlış anlaşılmasın. Ben burada eleştirdiğim nokta o değil. Ama çıkıp bütün nurcularda en doğru nurcu benim diyor. Benim dışımdakiler risaleyi tamamlayamamış diyor. Ya arkadaş Üstad Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur'u yazarken benim şahsı maneviyem yoktur. Risale-i Nur'un kendi şahsı manevi, maneviyesi vardır dememiş mi? Evet. E sen niye Risale-i Nur'un mane şahsı maneviyesini bırakıp bölümlere ayrılmışsın? En doğrusu benim diyorsun. E ben hangisine gideceğim? Gidecek olsam. Ona gitsem en iyisi benim ona gitsem Ya benim akrabalarımdan üç çeşit Nurcu var bacanaklardan Hepsi de Nurcu olduğunu söylüyor Bu bir. İkincisi Diğer cemaatler Şu şu şu. 50 parçaya bölünmüşüz ya Kendi aramıza birlik değiliz Allahu Teala ümmetçilikten razı Değerli kardeşlerim. Elbette ki cemaatler Olacak. Olmak zorunda. Ama Cemaatçilikten önce Ümmetçiliği olmak zorundayız. Ümmetçi Hristiyanlar ümmetçi hareket ediyorlar. Yahudiler hakeza böyle. Ama biz benim cemaatimden değilsen yaşama hakkın yok diyoruz ya maalesef. Ezip geçiyoruz ya yolda görsek selam vermiyoruz birbirimize. İşte ayet-i kerimede söylendiği gibi. Türkiye'den geçerim komşumuz Suriye'ye, Irak'a, İran'a. IŞİD belası. Esad'a karşı çıktıklarını iddia edenler bile kendi aralarında birbirleriyle savaşmıyorlar mı? Ya birlik olun kafire karşı. Yok önce biz birbirimizi halledelim sonra ona sıra gelecek diyoruz. Ya sayınız gidiyor. Ölüyorsunuz. Müslüman Müslüman'ı öldürüyor. Sen birbirine düşmüşken İsrail Filistin'de at koşturuyor. Mukaddesatımız çiğneniyor. Mescidi Aksa ayaklar altında. Mihrabı çiğneniyor Yahudi postallarıyla Kur'an-ı Kerimler yerlerde geziyor Sen neyin derdine düşmüşsün daha ya? Nerenin ümmetçi senin? Bebeğinsiz Ayet diyor işte Yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur Vallahi o fitnenin şu an içinden Doruk noktasını yaşıyoruz belki Müslüman Müslümanı kestiğini Kesiyor ya bu mu Allah kanunu? Bu mu ümmetçilik? Allah gerçek manada Resulullah'ın bize bildirdiği şekilde ümmetçi olmayı nasip etsin. Değerli kardeşlerim, <gülüyor> Rabbim bizlere gerçek manada Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği, Resulullah'ın yaşadığı sallallahu aleyhi ve sellem imanı nasip etsin. <gülüyor> Ashabın verdiği ortaya koyduğu teslimiyeti nasip etsin. <gülüyor> Çünkü teslim olmak kolay değildir değerli kardeşlerim. İman ettim demeyin, teslim oldun diyor, oldum dün deyin diyor, değil mi ayet-i kerime? Müslüman demek teslim olmak demektir. İslamiyetin, İslamiyet imanın tezahürüdür değerli kardeşlerim. Gerçek manada teslim olanlardan eylesin Rabbim. Kolay değil ya. Hadiste de belirtildiği gibi gerçekten İslam'ı şu anda elde tutmak bir köz, kömürden kömürleşmiş köz parçasını tutmak gibi zordur. Tutmak zorundasın. Elin yanıyor. Atma, atmak istiyorsun. Ama tutmakla mükellefiz. Rabbim bizi Tutanlardan eylesin. Bu acıya dayananlardan eylesin. Sabredenlerden eylesin. İnanın... Ya ne zorluk çekiyoruz ya Vallahi için? Ne baskı görüyoruz ya? Ne yapmışız? Siz sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennete gireceğinizi gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Buyuruyor Allahu Teala. Ya taraklarla etler kemiklerden ayrılmış. Vallahi o taraklardan mı bilmiyorum ama internette işkence aletlerini bir ara gördüm O taraklardan vardı Etler sinirler ayrılıyor ya Ya ne çektik Biri suratımıza küfür etti Yolumuzu kesti asarım keserim Ha gururlanıyoruz yolumu kesti ya işte Bu mu ya Bu olmamalı Ama olduğu da Olduğunda da sabredenlerden eylesin Rabbimiz Dünya imtihan diyarıdır. Zorluk elbette ki olacaktır. Olmayacak değil, olacak. Olmuştur. <gülüyor> Rabbim bizi yine bu zorluklara karşı sabreden kullarından eylesin. Amen. Sorusu olan var mı? Allah rızası için El Fatiha.